Geçtiğimiz hafta hem Ramazan muhabbetimizi muhabbet bağında sizlere sunmuş idik. Ramazan geliyor ve Ramazan'da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve e, bu Ramazan'ın belki de en nadide hediyelerinden biri olan Kur'an-ı Kerim'i anarak veda etmiştik. E, ve inşallah bu haftada hem mevzumuza hem muhabbetimize hem de bu bereketli Ramazan gecesinde sizlerle olan birlikteliğimize başlıyoruz hem de Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği zatın hayatına muhabbetle devam ediyoruz değil mi? Eyvallah. hocam Eyvallah. Hatırlarsınız vahyi ilahinin gelmesi. Efendim vahyi ilahi diyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız bu kelimelere aşina değil. Resulullah'a Allah'tan vahiy gelmesi desek olmaz mı? Olur. Fakat vahyi ilahi, ilahi vahiy, gibi tabirleri de kişilerin, insanımızın, kıymetli dinleyicilerimizin de artık zihinlerine, kafalarına kaldırmaları lazım. Evet. Hemen duydukları zaman intikal etmeleri lazım bu kelimelere. Çünkü bu ilmin, bu sahanın, bu fikrin kendisine ait kelimeler. Biz vahyin Allah tarafından gelmesi demekle o manayı sınırlandırmış oluyoruz. Vahyi ilahi denildiğinde hemen şu anda size sayabileceğim 90 tane madde vardır. O söz onları içine alır. Dolayısıyla kelimelerle beraber insanın o terminolojiye, o tabirlere vukufiyeti olmasa bile yani tamamen vakıf olmasa bile hiç olmazsa aşina olması için biz bu kelimeleri kullanıyoruz. Eyvallah. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geçen haftaki konuşmamızda da zikrettik. Hira'da olan hadiseyi ve Cebrail aleyhisselamın ikra denildiğinde kendisine neyi okuyacağını Hazreti Cebrail'e sormasını işlemiştik. Detaylı bir şekilde de kendi çapımızca bize ayrılan süre içerisinde anlatılabilecek kadar anlatmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Daha fazlası da yok yani bu kadar e, neticede Kardeşlerimiz kendileri okurlar, geliştirirler. Şimdi bu vahiyden sonra bir cezbe hali diyebileceğimiz vahyin şiddetinin üzerinde farklı tesirler uyandırması diyebileceğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi olsa Allah'ın vahine masar olmanın bir beşer, bir insan yani kısacası bir mahluk olması sebebiyle ne kadar ağır olduğunu ifade etmesi açısından vahiden hemen sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin meşhur "Dehüruni dehüruni" yani beni örtünüz beni örtünüz veya "Zemmiluni" beni sarınız üstümü kapayınız şeklindeki hani saadetine titreyerek gelerek böyle bir emir vermesi var. Bir titreme hali var. Bu bir korkudur. Korku hali olarak da birçok kitapta geçer. Fakat bunun detayına gireceğiz. İşte bu halleri anlatan bir bahis olacak bugünkü dersimiz. İnşallah. Şimdi buraya kadar şu anda yeni efendim radyolarını açmış olan arkadaşlarımız varsa diye çünkü saat bazen üç dakika beş dakika sarkıyor. Biz tekrar memuzumuzu hatırlatalım. Vahiyden sonraki halleri konuşacağız. İnşallah sizlerin de iştirakiyle, sizlerin de sorularıyla mevzu kendisini açacaktır. İnşallah. Şöyle yapsak o halde abi, e, kaynaklardan devam ediyoruz programda. Hmm. Metinler aktarıyoruz dinleyicilerimize. E, yine metinden bir miktar aktarsak, üzerine devam edelim. Eyvallah. O şekilde devam edelim. Çünkü ne anlatırsak anlatalım, kitaba veya işte belli bir müfredata dayanarak veya bağlı kalarak program yaparsak, Kıymetli dinleyicilerimiz için de kolay olacaktır. Takibi de efendim kendilerini geliştirmekte daha mümkün olacaktır. Eyvallah. İlahi vahye muhatap olmanın verdiği heyecan ve haşyetle titreyen Allah Resulü mağaradan çıktı ve Mekke'ye doğru hareket etti. Yolda birçok gariplikle karşılaştı. Dağ, taş ve ağaçlar "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyerek onu selamlıyor ve yüksek vazifesinden dolayı tebrik ediyorlardı. Heh. Hemen burada bir ara vereceğiz, ee, kıymetli dinleyicilerimiz için bir hatırlatma da bulunacağız. Yolda birçok garipliklerle karşılaştı. Sözün niçindir? Bu gariplikler bizim içindir. Ya hoca sen de çok Peygamber'in tarafını tutuyorsun diyecekler. Hayır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vahiden evvelki hallerini anlatırken. Kendisi zaten ne diyordu hatırlayın, dağların, taşın, ağaçların bana selam verdiğini, la ilahe illallah dediğini duyardım diyor. Henüz daha vahiy gelmeden evvel. Bu hadisi şerif de sabittir. Yani mesela şimdiki bu anlattığımız, metni okuduğumuz hadisi şerif, ten alınmadır, Buhari'dedir, Müslim'dedir veya işte muhteber kitaplardandır. Aynı kitaplarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hira günlerini anlatırken oraya uzrete çekildiğinde ibadet ve taat için oraya gittiğinde yoldaki taşların, ağaçların kendisine selam verdiğini ve la ilahe illallah diye Allah'ı tevhid ettiklerini, zikrettiklerini duyduğunu söylüyor. Demek ki bu gariplikler insan için garip. Bizim gibi sureta insanlar için garip. Fakat onlar için garip yani bildikleri, yakın oldukları, vakıf oldukları veya en azından daha evvel gördükleri bir hadise. Peki burada niye tekrar zikretti mi elif yani yazar? Daha evvel vahiden evvelki halleri zikrettiği halde burada bir daha niye bunu gariplikler olarak zikretti? Evet, şu kısmı vardır ki bu vahyin inişinden sonra tam bir gulgule Tam bir bayram havası gibi Tezahürat gibi Hep bir ağızdan adeta Adımını attığı mübarek kademini Bastığı her yerden La ilahe illallah ve ente muhammedur Resulullah La ilahe illallah ve ente muhammedur Resulullah Allah'ın Ona mübarek kıl Veya en müjde sana Mübarek olsun şeklinde Sanki tezahürat şeklinde geliyor Yani bütün o ova veya işte vadi ova değildir orası. İninceye kadar hep bu şekilde. Hatta denir ki Hira mağarasının olduğu yer bayağı tepededir. Zirveye yakın bir yerdedir. Bu hadiseden sonra Resulullah Efendimiz bir anda aşağı inerken Hira aşağı doğru secde halini almış. Yani Allah Resulü birkaç adımda aşağı indivermiş. Secde eder vaziyette Allah Resulü'nü indirmiş adeta. Kur'an-ı Kerim'in o ile beraber. Belki de vahyi taşıyamadı. Bilemiyoruz. Fakat daha sonra da zaten Hz. Hatice-i Kübra validemizden rivayetle, Hz. i̇mam Ali'den, İbn Abbas'tan, Ehlibeyt'ten rivayetle ve Peygamber Efendimiz'in işaretiyle Hira'ya çıktıklarında Hz. Fahri Alem Efendimiz bizim gibi onlarca, yüzlerce adım atmazmış. Orası bayağı yüksektir. Yani yüksek dediğim zaman şöyle randımanlı hızlı bir çıkışla şu anda bile işte yarım saat kadar sürer en az hızlı bir çıkışla normal 1 saat 45 dakikadır Allah Resulü birkaç adımda zirveye varırmış çünkü dağ onun için katlanır bükülür ruku eder onu kucaklar ve mağaranın olduğu yere kadar bizzat dağın kendisi refakat edermiş Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem işte bu acayiplikler var biz daha fazla mevzu uzatmayalım. Peki daha sonra ne olmuş? Onu sizden dinleyeyim. Evine varan Peygamber Efendimiz, karşılaştığı hadisenin azameti ve haşeti karşısında adeta konuşamaz hale gelmişti. Kendisini merak içinde bekleyen vefakar zevcesi, Hatice-i Kübra'ya sadece, ''Beni örtünüz, beni örtünüz'' diyebildi. Sadık Zevce, bu emri alınca, yüzündeki başkalığı sezmesine rağmen, Hiçbir şey sorma cesareti gösteremeden, Kainatın Efendisi'ni şefkat ve hürmetle yatağına yatırdı ve üstüne örtüler örttü. Şimdi burada beni örtünüz meselesi var. Bakın kıymetli dinleyicilerimiz, Lütfen bu sözleri zapt ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Bizim gibi bir beşer olmadığını, bize benzerliğinin sadece insan cinsinden oluşundan olduğunu fakat çakıl taşları arasında nasıl ki bir yakut taşı o da taştır, bu da taştır diye alelade bir taş muamelesi görmez. Çakıl taşlarından tabii ki farkı vardır. Fakat cins olarak yakuttur fakat taştır. Nasıl bu kıyas o da taştır, bu da taştır demek sakat oluyorsa, fasit ve e, sapkın bir e, teşbihse bu Resulullah Efendimiz de o da insan ben de insanım işte ona ancak vahiy geliyor gibi basitleştirmek bu basitliği yaparken de buna efendim dini yaşanamaz hale getiriyorsunuz kılıfını uydurmak tamamıyla müsteşliklerin Hristiyanların Vehhabi itikadında olanların dar örümcek kafalı halleriyle alakalıdır Bizi sınırlamak içindir bu Arz edebiliyor muyuz? Hatta Papa'nın Allah Resulüne Dine, Diyanete Dil uzatması dahi Şu bakımdan kastidir Bu açıklamanın kastiliği Fakire göre şudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevenler Hangi hassas noktada Ve bu hassasiyetleri Nasıl hassasça iletiyorlar bir ölçüm yapmaktır bu. İleriye yönelik 100 yıllık onların kendilerine göre hesapladıkları milenyum diyorlar ya İsa yılı olacak diyorlar. Milenyumda ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar? Veya insanları nasıl e, hemen e, provoke edebiliyoruz? Hangi yerlerden sakat? Yumuşak karınları ne? Kendini korumayı biliyorlar mı? Teşkilatları buna uygun mu? Resullaha muhabbetleri ne kadar ve bu muhabbeti ne kadar gösterebiliyorlar ve ne kadar muhabbetli, fedakarane ve zarafet ve nezaketle gösterebiliyorlar? Bunun bir ölçümü yapıldı geçenlerde. Buna böyle bakmak icap ediyor. Sınıfta kaldık mı kalmadık mı? Bunu konuşamam çünkü biz zaten onların sınıfına göre hareket etmiyoruz. Fakat bu soruyu sorarsak Resullaha karşı Sınıfta kalıp kalmadığımızı düşünelim. Ve hemen kendi sorgulamamıza bakalım. Bizler Hudeybiye'de Resulullah'ın yanında bulunan sahabe-i kiram gibi olsaydık Allah Resulü'nün yanında, muhabbet bir kale olsaydı, adeta içinde bulunduğumuz ve bizi koruyan, bugün hiç kimse kalkıp Allah Resulü'ne bu şekilde hakaretamiz bir söz söyleyemezdi, cesaret edemezdi. Hudeybiye'yi düşünün. Resulullah'ın etrafında silahla duran insanlar yoktu. Vardı da gizliydi, arkadaydı. Dağın arkasını tutuyorlardı. Resulullah Efendimiz'e gelen elçiler neden etkilendiler? Allah Resulüne karşı muhabbetle duran, o konuştuğunda adeta taş kesilen, heykel gibi nefeslerin durduğu bir Allah Resulü'nün sohbetine eren, sahabiyi görüp de siz bunlarla baş edemezsiniz dedi elçisi. Mekkelilere bu şekilde haber gönderdi ve bu etkiledi. Allah Resulü beşerdir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, zaten o da bilmiyor, hükmü de kaldı, Vahiy verdi gitti. Siz Allah Resulü'nün etrafında bu çözülmeleri sağlayan, adı Müslüman olan, mümin geçinen hamakat sahibi insanlar, siz böyle olduğunuz için şu anda bizim ırzımıza, namusumuza, Resulullah'a muhabbetimize rahatlıkla konuşabilen insanlar türedi. İslam aleminin en zayıf olduğu zamanda bile hiçbir kimse bu şekilde buna teşebbüs edemezdi. O insanların birçoğu bu asrın başındaki savaşta şehit oldular. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında da fikrine müracaat edilen, 2-3 kelime Arapça öğrendi diye, filanca yerde ilahiyat fakültesinde ders verdi diye, etrafına bilmem ne kadar adamı topladı diye, Resulullah'tan bahsederken, gamsız, fütursuz, muhabbetsiz, inmi bir mevzu, laboratuvardaki bir madde gibi bahseden, insanlar türediği için bunların hepsi başımıza geldi. Ve yerine bu aşıkların konulmadı hiçbir zaman. Sen niye bağırıyorsun şimdi hoca? Sen aşık mısın diyeceksin? Hayır. Ama biz zaten Allah Resulü'nün muhabbetine, ilmine, her şeyine hasretken bize yol gösterici olacak, yol gösterici olması lazım olan sözüm ona alimlerin Allah Resulü'nden muhabbetsiz, sığ, sati bir şekilde bize devamlı bir müfredat kakalamaları, sadece bir bahis olarak dini anlatmaları, emir ve yasaklar olarak dini görmeleri beni fevkalade rahatsız ediyor. Aşık olamadık ama bu yolu tıkayanlara karşı da dünyada da ahirette de her zaman şikayetim ve şikayet hakkım baki kalacak. Ve Allah müsaade ederse ben bu neslin evladı olarak dini bu şekilde bize anlatanlara dünyada ilmi platformda ve dini sahalarda ahirette de yemin i mahşerde hesabı sormak üzere içimde tutuyorum. İçimde bunu tutuyorum Cennete dahi soksa Hazreti Allah Diğer cennete giremeyenler Bu şekildeki sapkınlar yüzünden Yolunu sapıtanlar için Dahi hakkımı Baki tutuyorum Resulullah Efendimizin muhabbet hususu Önemli Şimdi biz süreyi aşmayalım Birkaç dakikamız var Eyvallah Belki şu anda benim bağırmamdan dolayı Latif işte hafif uykularından Biraz böyle kalkıp Koltuklarında oturanlar varsa Tam da şimdi zamanı alacakları malumat Beni örtünüz beni örtünüz dedi Aa bak o da Şey yapmış yani Resulullah Baya bir korkmuş E güzel kardeşim Allah zaten kendisine yakın olanları Anlatırken inne İnne ekramekum indallahi etkakum diyor Allah'tan korkulur Senin korkunla Benim korkum bir midir onun korkusuyla bizim korkumuz bir midir? Tabii ki değildir. Bunu hangi ahmak iddia edebilir? Ben Allah'ın azabından korkarım. Cennetten mahrum olmaktan korkarım. Şunun için korkarım, bunun için korkarım. Kolumu bacağımı kaybedeceğim diye korkarım. Kul hakkında şikayet yiyeceğim diye korkarım. İnsanların yanında rezil olacağım diye korkarım. E Allah Resulü neden korkar? Muhabbet duyduğu zat acaba kendisinden uzaklaştı mı? Tam ona muhabbet ediyorum derken, acaba etrafında şeytani bir tasarluta mı uğradı? Frekansa birisi mi girdi? Korktu diyor. Yani ben Allah'a bu kadar müştakken, ve Allah'tan haber beklerken, acaba bende farklı bir şey mi olacak? Başka birisi mi frekansa giriyor? Yoksa ben tam bu yolda giderken, yolun sonunu göremeden, Aklımı mı kaybediyorum? Vahiy şiddetini düşünebiliyor musunuz? Yani buna donanımı olan zatın bile ne kadar büyük bir vahya masar olduğunu ve bu vahyin büyüklüğünden dolayı ne kadar farklı bir hale büründüğünü düşünemeyiz de yardımcı olabiliyor mu acaba sözlerimiz? Fakir, şimdi fakir derken Sadece Ramazan'da siyah dinleyenler olabilir. Yani maddi durumum çok bozuk olduğu için demiyorum fakir diye kendime. Eski kültürümüzde fakir diye Allah'a nispetle hepimiz fakiriz, züğürtüz, yoksuluz ve yoksunuz. Allah ganidir. O yüzden ben şöyle düşünüyorum ben böyle düşünüyordum, de, düşünüyorum demeyiz. Fakiriz. Fakir nedir? Elinde efendim avucunda bir şey yoktur ancak birisinin verdiği vardır onunla geçinir. Allah'ın verdiğiyle geçindiğimiz için biz fakiriz. Resulullah Efendimizin el fakru fahri dediğine peki fakrım benim övüncümdür dediğine Allah kapısında Allah'tan başka bir şeye muhtaç olmayan kişilere de fakir denir. Ama Hint fakirleriyle alakası yoktur. Onlar hem dünyada hem ahirette fakir olan insanlardır ve gerçekten fakirlerdir. Sadaka vermek onlara caizdir. Anlatabiliyor muyum? Ve konumuzla da alakası yoktur. Akıl fakiridir onlar. Allah istersin kimsenin itikadıyla alay etmiyoruz. Mevzuu hemen toparlıyoruz. Birkaç dakika var. Siz de haklı olarak onu kolluyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz henüz ayrılmadıysanız izahı Kuşeyli İsalesi'nde Afedersiniz tefsirinde çok güzel bir ibareye tevafuk ettim. Bunu şöyle anlatıyor Hazreti İmam Kuşeri. İmam dediğimizde muhalle imamı değil. Yani muhalledeki imam da büyük adamdır bir şey demiyoruz da herhalde bir İmam Gazali değildir. İmam-ı Azam İmam-ı Gazali, İmam-ı Kuşeri dediğimizde işte resmi vazifeyle, asgari ücretle vesaireyle lojmanda kalan imamı kastetmiyoruz yani. İnsanları alimleri avamını, havasını, dindarını, dinsizini arkasına takıp götürebilecek adama imam denir İslam tarihinde. İşte öyle imamlardan birisi. İmam-ı Kuşeyli'yi tesirinde diyor ki dikkat buyurun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar çok Allah'a muhabbet ediyordu ki o kadar çok ediyordu ki ne kadar muhabbet ederse etsin muhabbet hep yukarıdan aşağıya olduğu için ondaki olan muhabbet Allah'ın ona muhabbeti olduğu için ve Allah'ın muhabbetine asla ölçü olmayacağı için kendisine yapılan iltifattan korktu diyor. Utandı. Bir i̇nsan utanınca üstünü falan ört. Ört ört. Yani kimse yani Resulullah bile o kadar çok Allah'ı sevdiği halde Allah'ın ona bu kadar çok ikram edeceğini o bile düşünmemişti diyor. Ve korkuya kapıldı. Desturuni. Desturuni beni örtünüz, örtün beni hemen diyerek evine gitti, döşeğine ve örtüsünü başının üzerine çekti diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vahye mazhar oluşundan sonra hane-i saadetlerini yani o saadetli diğer hanelerden onun hanesini evine ayıran Allah Teala'nın her an daim nurunu maddi ve manevi rızkını bütün güzelliklerini beyt-i mamuru tavaf eden meleklerini daima indirdiği bir ev olduğu için Allah Resulü'nün evine haneyi saadet denir. O eve girip de mesut olmayan yoktur çünkü. O eve kim girerse eksik tamam olarak çıkar. Öyle bir evdir o. O yüzden Resulullah'ın evi demeyiz biz. Hani saadeti deriz. Çok Osmanlıca var, O yüzden dinleyemiyorum, kapatacağım diyenler kapatsınlar. Yani onlar kendini kapatmış olurlar. Ama bu sahadaki lezzeti almak isteyenler varsa kendi kendilerini kapatmasınlar. Eyvallah yaklaşık 30 program olacak e, muhabbet bağına başlandı. yani sene içerisinde e, sahir mübarek 11 ayda da biz e, bu lisanla devam ediyor dedik ed şimdi medyada genel bir değişim oldu böyle hızlı bir değişim Keskin bir değişim e, radyolarda televizyonlarda Ramazan vesilesiyle bu dil birçok yerde e, bu aylarda bu ayın programlarında kullanılmaya da gayret ediliyor. Ha yani feizli bir namaz oldu deniz Mesela bu, bu sahanın lisanıdır Dünde bir toplantıda bunu söyledim, güldürdüm arkadaşları ama hani her sahanın şeyi vardır. Mesela feizli bir namaz var. Onun şey feyiz ne demek? E şimdi randımanlı namaz diyemezsin ki. Yani namazda randıman kelimesini kullanamaz. Tesbih rökoltesi denmez yani. Onun ayrı bir tabiri vardır. Namazın feizinden bahsettim. Namazın nasıl feizli dersin. dersiz. Feiz ne demek? Açmak belki yüz tane kitap okuyacaksın. Fakat ne kadar güzel? Bir feyiz kelimesiyle yüz kitaplık malumatı anlatıyorsun. Şimdi kalkıp minnet anlayacak diye randımanla hoş, keyifli bir namaz kıldım. Cık, olmaz yani. İsrarla ya, bunu yapan bir adam varsa dini duygularımızda, manevi kültürümüzde istihza ediyor demektir ki maneviyatla istihza eden kişi dinden çıkmasa bile dinsizlerle arkadaştır. Bizi incitmeye hakkı yoktur. Bizim hassas olduğumuz şeyler vardır. Hassas olduğunuz şeylere riayet eden insanlar sizinle beraber toplum şeklini oluşturur. Öteki durumda sürü derler ona. O kalabalığa sürü derler. Aynı şeyleri paylaşamıyorsanız. Biz fazla sosyal içerikli konuşmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni örtünüz dedi. Niye? Kendi çok sevdiği, muhabbet ettiği zatın Acaba kendisinden bir ayrılma mı bu? Bir kopuş mu? O çok kendisine vusat istediği zat, acaba kendisinden uzaklaştı mı? Bir hatası oldu da, kendisi çaptan mı düştü? Ben bu şeyden takat getiremedim ve, tamam, vasıl olamadan, vusat nasip olmadan, yarı yolda kaldım. Aklımı yitirdim galiba, diyecek derecede, Büyük bir şiddetli bir manevi, tazyik, vahyin ağırlığı altında Resulullah Efendimiz'i bir titreme, bir korku sardı. Muhabbete ait bir korkudur bu. Karşıdakinden kuru kuruya korkmak adına ceza göreceğim manasında bir korkmak değildir. İkincisine ne dedik? İkincisi de yine İmamı ı Kuşeri Hazretleri'nin tefsirini kaynak göstererek dedik ki ve naklettik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mahlukat içerisinde bu zamana kadar gelmiş ve bundan sonra gelecek olan mevcudat içerisinde Allah Teala'yı en çok seven, sevme kabiliyetinde olan ve sevdiği de ispat olunmuş olan zat-ı alidir. Fakat buna rağmen Allah Resulü dahi Allah'ın ona sevgisi ve hitabı karşısında Utandı diyor. O bile bu kadar yakın, bu kadar efendim güzel bir vuslat halini, bir konuşmayı, onunla muhatap olmayı, o dahi bu kadar derece düşünmemişti. Allah öyle bir tecelli etti ki, onun karşısında aklını yitireceğini zannetti. Belki sevincinden, belki çok özlem duyduğu, hasret duyduğu, Muhabbet duyduğu zatın kendisine yaklaşmasından dolayı utandı, hicap etti, beni örtünüz, dedi. Dedik ve bununla beraber, insan ancak insanın ayinesidir. İnsan, insanla terbiye olunur, terbiye olunur, terbiye görür. Ne kadar terbiyeli olduğunu da insana nispetle, insana bakarak insan anlayabilir. Allah bizi cemiyet halinde yaratmıştır ve birbirimize muhtaç halde yaratmıştır. Yalnızlık Allah'a mahsustur derler. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama Allah yalnız değildir. Yani o sözün manası şudur. Yalnızlığa kimse takat getirebilir mi? Ee, akıl sahibi olduğu halde ruh sahibi olduğu halde vesaire vesaire canlı halde. Kimse getiremez. Kim buna muhtedirdir? Allah. Onun manası odur. Ama yalnızlık Allah'a mahsustur demek. Allah yalnızdır demek değildir. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. O Allahu samettir. Walam yekulla hu kufvan ahaddir. Aminne. Fakat yalnız değildir. Yalnızlığı tercih etmemiştir. Ki kulunu yaratmıştır. Habibini yaratmıştır. Birçok ayeti i kerimede ve ne demiştir. Biz yaptık. Ve ne, biz yarattık demiştir. Allah Teala yalnız kalabilir. Ona kudreti vardır. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Fakat Allah da yalnız değildir. Kullarını seçmiş. Melekleri kendisini sevmiş. Ki o sevdirmiş. Ve Allah Teala yalnızlığı murad etmemiştir. Bunu da böyle Ramazan berekatıyla birçok şeyi gündeme getiriyorum bilhassa. Efendim hem genel kültürümüz hem de malumatımız buna göre inşallah şöyle bir tekrar olmuş olsun. İşte insan insana muhtaç olduğu için kendisindeki bu hali Hazreti Hatice Tül Kübra ile Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile paylaştı. de Şu andaki halini bırakın Allah Resulü yetimken, onun kervanını görevli olarak geldiği zaman, o kendisine kervanı ona emanet edecek kadar, malının mülkünü ona emanet edecek kadar, ilk başta ona güvenenlerdendi. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, ona karşı tam bir itimat ve muhabbet besliyordu. Hatta, Açsın diye mevzuu. Size şunu hemen hatırlatayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki herhangi bir müşkününüz olduğunda bu rüya olabilir. Ben birkaç tane hadis-i şerifi birleştiriyorum. Mealen arz ediyorum. Bu rüya olabilir. Efendim herhangi bir iş yapacaksınız. Bir sıkıntı olabilir. Böyle bir mevzuda o hususun Efendim ehli olan kişileri bulamazsınız. Mesela ticaret konuşacaksın, ticaret erbabını bulamıyorsun. İşte rüya konuşacaksın. Arıyorsun, tarıyorsun, rüyayı anlatabilecek. Efendim e, malumat sahibi insan bulamıyorsun. Bir sıkıntın var. İşte bilgisine, ilmine güvenebileceğin bir insan o an bulamıyorsun. Çok da sıkılmışsın. İstişare etmen lazım. Bak peygamber efendimiz bize neyi tavsiye ediyor? Sizi Allah için sevdiğini düşündüğünüz, sevdiğiniz bir insanla oturun istişare edin diyor. Böyle yaparsanız Allah birinizden birinin kalbine doğruyu ilham eder buyuruyor. İşte saadetle buyurdukları bu söz bu hadiseyi de açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kiminle istişare etsin? İnsani noktası, beşeri noktası devreye giriyor. İlahi noktadan aldığı, dikkat buyurun bu cümle çok önemli kıymetli dinleyiciler. kudret ilahiden Allah tarafından gelen o güzellikleri Allah'a müteveccih olduğu zaman aldığı o güzelliği yansıması için bir mahluka dönmesi lazım. Beşer çünkü yalnız kalamaz. Peygamberin irşad edecek herhangi bir peygamberin artık irşad edecek, imana davet edecek, Hidayete kabiliyeti olacak, hidayet olma ihtimali olan bir kişi dahi kalmazsa, bir kişi bile kalmazsa hangi peygamber olursa olsun bu dünyadan göçermiş. Peygamberler vazifelerini tamamlamadan bu dünyadan ayrılmazlarmış. Vazifeleri ise kendilerine Allah Teala'nın ayırdığı tahakkuk eden, Hidayete erebilecek insanlara Hidayete anlatmakla Vazifesi tamam olur Dolayısıyla bir peygamberin göçmesi Demek artık hidayete Onun vasıtasıyla Kimsenin Eremeyeceği manasına Gelir Anlatabiliyor muyum? Demek ki aldığı şeyi karşıdaki beşer noktasından paylaşmak ihtiyacı vardır peygamber bile olsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o an bu hidayeti konuşabileceği kimse olmadığı için Allah için sevdiği ve her zamanda sevgisinde itimadını boş çıkartmayan zevcesi muhtereme validemiz cennette yemin mahşerde şefaatini ümit ettiğimiz. Hazreti hatice Türkübra Kübra validemize olan hadiseyi beyan etti. Ve ne dedi? Bir müddet sonra uyandılar. Bir nebze olsun rahata ve sükunete kavuştukları belliydi. Hatice-i Kübra validemize başından geçenleri olduğu gibi anlattı ve ekledi. Korkuyorum ey Hatice. Bana bir zararın gelmesinden korkuyorum. Yani zarar diye hani akla akla zarar deriz ya. Hani bunu kaldıramayacağım. Cinnet gibi bir şey bu. Yani aklım girecek. Vücudum, hafsalam, aklım bunu kaldırmayacak diye korkuyorum. Bu ne müthiş bir şey. Buradaki korkum ya ne oluyoruz abi falan ayağına affedersiniz. Yani demin şöyle konuşuyordun şimdi farklı konuşuyorsun diyeceksin ama çok avam olarak artık televizyonlarda, radyolarda, sokakta duyduğumuz insanla söylüyorum. Korkuyorum abi gibi korku değil yani. Sati, suni, samimiyetsiz. Biz korkumuza da samimiyetsiziz. Allah korkusundan bahsetmiyorum. Biz dünyevi korkularımızda bile samimiyeti kaybettik. Abi korkuyorum ya falan dedik. Korku öyle olmaz. Her hususta farklı. Biz her şeyi suni, çabuk tüketir hale geldik. O yüzden korkuyorum ben şimdi. Siyerine bir okurken çok korkuyorum. Niye korkuyorsun? Adam kendisine benzetecek diye. Bir kahve sohbetine bunu benzetecek diye çok korkuyorum. Rırıt diye okuyup 20-30 sayfa geçip de siyeri bitirdik elhamdülillah duasını yapalım demek işin kolaycılığı geliyor bana. Çok konuşmak muradında değilim. Keşke mümkün olsa da hiç konuşmadan anlaşabilsek. Hiç sesim duyulmadan konuşabilsek. Ama şunlar yanlış anlaşılacak diye çok korkuyorum. Kimden korkuyorum? Sadece yanlış anlayacaklar ne olacak? Bunun dönüşü Allah Resulüne, Allah katında Allah Teala'ya hesap vermek ve o mesuliyeti taşımaktan da korkuyorum. Çünkü zaten fazla bir amelim yok. Bir de şikayet getirtirsem, inancını paylaştığım cemaatime, cemiyetime ve bu cemaatin yani ümmeti Muhammed'in efendim bağlı olduğu zatın şiddetine hiddetine maruz kalırsa bittim demektir ben zaten. Hiç amel de yok ortada. Bir de böyle bir şikayet Allah muhafaza eylesin. İşte bundan korkuyorum. Dolayısıyla bana bir zararın gelmesinden korkuyorum diyen Resulullah Efendimiz bir zarar erişmesinden vücudumu buna takat getirmişinden korkuyorum diyor. Ancak bir peygambere hem de en şerefli peygambere ilk zevci olacak kadar yüksek bir kabiliyet, anlayış ve basirete sahip Hazreti Hatice, her halinden son derece emniyet duyduğu zevci, kainatın efendisinin itminan arzusunu şu sözlerle teyit etti. Hiçbir korku ve endişe duymana sebep yok. Hiç üzülme. Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ben biliyorum ki, sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve müşvik davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Gariplere evinin kapısını açıp onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım edersin. Ey amcam oğlu! Sebat et! Vallahi... Ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ederim. He. Şimdi bu bir tenakuz değil mi? Hanımı teselli etmiş falan diyen ve durumu çok basit olarak anlatanlar için. Bu bir tenakuz değil mi? Peygamber olacağını ümit ederim. Bir kere şunu unutmamak lazım. Ümmeti Muhammed, onlar da ümmeti Muhammed. Yedisinden yetmiş 77'sine namazın ilmi halini bilinenmesini bilmez. Namazın içindeki dışındaki şartlarını, fazlanı bilmez. Mehdi dediğin zaman sana yüz tane mevzu sayar. Mehdi bekleniyor değil mi? Kimisi diyor bizim Mehdi'miz geldi, kimisi gelecek. istisna etmiyorum ben şimdi bir şey tespit ediyorum. Arkadaşlar, kıymetli dinleyiciler, bir şeyi anlatmak için bunları anlatıyorum. Herkeste bir Mehdi muhabbeti vardır. Abdesti bilmez, tahareti yarımdır. Yani orucu bozan bozmayan şeyleri bilmez. Ki bunlar günlük hayatında saniyelik lazım olan, hemen lazım olan şeylerdir. Kesin, kesin lazım olan şeylerdir. İşte namaz vakti giriyor değil mi? Girecek veya işte az evvel çıktı. Şimdi lazım değil mi bu? Yok onu bilmez. Mehdi dediğinde 20 tane kulaktan dolma şey anlatır. Filanca Mehdi dediğinde abi o ne? Demez. Halbuki bu suyunun suyunun suyunun suyudur ilmahal olarak bakarsak, itikat olarak bakarsak, Mehdi maddesi İslam ilmahalinde 100 tane madde varsa 98. dir sıralamada ilk kırk gibi değildir, ilk on gibi değildir. Şimdi şu bu bilinmez fakat yeri bilinir. Şimdi nasıl bizde popüler Mehdi bekleniyor, Mehdi, Mehdi ne oldu filan Mehdi. hadi ya kim o diyoruz mesela On Mehdi'miş o ilan etmiş. Herkeste bir merak var, bekleyiş var. Ne zamandır var bu? Oo. Fatih Sultan zamanında bile ben bekleyen diye çıkan adam olmuş. Fatih bakmış tabii icabına. Şimdi şunu söylüyoruz. Şimdi şunu unutmamak lazım. Mekke-i Mükerreme'de keşişlerin, kahinlerin, efendim salihlerin, Hanefi dininde olanların, şairlerin kim ne kadar insan varsa Yahudilerin, Hristiyanların hepsi gözünün hepsinin gözü Mekke'de. Neden? Ahir zaman peygamberi gelecek diyorlar. Ahir zaman peygamberi, Kureş'ten çıkacak. Şu olacak, bu olacak. E bu bu söz yayılıyor. Yani bizde bazı gazeteyi okuyan kişi, diğer gazetenin yazdığına habersizdir. Hala iletişimden bahsederiz. Şöyle tekniğimiz var, böyle tekniğimiz var deriz. Filanca muhafazakar gazetede çıkan haberden filanca bilmem ne, sadece çıplak resimlerle, bilmemelerle ve iftiralarla dolu gazete çıkartanlarını yazdıklarını düşünürseniz onu okuyan da bunu okuyan arasında çoğu zaman bir iletişim kopukluğu vardır. Birisi bazen hakikatleri hemen takip eder sıcağı sıcağını. Birisi hala hayal peşinde koşar. Yani hiçbir vukufiyeti yoktur tamamen etkilemek içindir. Fakat Araplar da o zaman böyle değil. O zaman söz öyle bir yayılıyor ki dağdaki çobanında efendim ticarethanesi olan tüccara en alimine en cahiline kadar söz tamamen irtibat noktası söz. Yazılı da bir şey yok. Yani Resulullah Efendimiz aleni davet yaptığında Mekke'de okuma yazma bilenlerin sayısının 30 bile olmadığı söyleniyor. Bak hesap edin. Mekke'dekilerin hepsinin okuma yazdı birerinden 30 bile neden? Kültür şifahi yani sözle. O yüzden birisi bir söz söylediğinde hele sözü dinlenebilecek bir adam olduğunda bu söz hemen yayılıyor. Şiir şeklinde, dedikodu şeklinde ama yayılıyor. Herkes Mekke'yi mükerremeden, Kureyş'ten gelen bir peygamberin geleceğini biliyor. Böyle iken onlar beklerken birir. Hazreti Hatice validemiz de beklediği beklediği zatın yani Mekkelilerin beklediği zatın o olduğunu kendisinin peygamber olacağını da kendisi beklediğinden Hazreti Hatice'nin de duruma vakıf olduğunu anlıyoruz bu sözde. Şimdi siz kalkıp nasıl diyebilirsiniz ki Resulullah Efendimiz ya böyle birden apışıp kalmış Peygamberlik kendine ne oluyor ya falan bana demiş. Hazreti Hatice söylemese farkına varamayacakmış. Varaka ya kopma kopma sen peygamber oldun diye sırtını sıvazlıyormuş. Böyle bir şey nasıl beklenebilir? Yani sen şu kadar aklınla bilmem kaç yüz senelik Mehdi hikayelerini bilen sen. Efendime söyleyeyim birçok kulaktan bile olsa bilgiye sahip olan bir insan olarak sen. Kendi durumunu düşünerek bile bir kıyas edemezsin. Yani kıymetli dinleyicilerimin affına sığınıyorum. Sözü uzatmamın sebebi şu. Ya çok geniş olarak çizmeye çalışıyorum hadiseyi. İlle derdim anlatmak çünkü. Yani hiç kimse anlamadan geçmesini istiyorum. Ya anlatma kabiliyetim olamayabilir ama elimdeki ne varsa onu kullanmaya gayret ediyorum. Onu arz ediyorum. Lütfen Resulullah Efendimiz'in sebat et ''Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ederim'' sözüne maruz kalması, Hz. Hatice'nin bu şekilde cevap vermesi kendisine boşuna değil. Zaten ne diyor daha sonra? Bir başka kaynakta şöyle geçer. ''Zaten ben senin peygamber olduğunu bildiğim için seninle evlendim. Seni gördüm de ben seni, seninle evlendim. Senin nurundan gözüm kamaşıyordu.'' Beklenen zatın sen olduğunu Bildim Ve bir bilhassa sendeki güzelliği e, Görmek Anlamak Ve başkalarının nazarından da seni kaçırarak Ticaret kervanıyla Vesaresiyle Seninle üfet kurmak için Sana yaklaştım buyuruyor İşte Hazreti Hatice Validemizin Bu sözlerinden sonra e, Varaka denilen muvahit olan yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dine, yani İslam'a tabi olan bir zatın sözleriyle bunlar daha da açılacaktır diyelim ve bir ara verelim. Eyvallah. Ee, Baraka bin Nepele, Peygamber evet, Efendimiz'e... dedik ki Hz. Hatice Valdemiz... Daha sonra hani belki de benim kendisine duyduğum muhabbetten dolayı e, sadece muhabbet ettiğim için belki sözlerimden teskin olmaz. Başka bir kişiden de bunu duymak ister düşüncesiyle. Hani deriz ya, ya sen beni sevdiğinden böyle söylüyorsun. Yani bendeki şeyi, kusuru falan söylemiyorsun. Var mı bir kusurun? Üstüm başım düzgün mü? İyi miyim, kötü müyüm, mıyım sorarız ya. Işte sevdiğimiz bir insana abi çok iyisin, şahane gözüküyorsun deyince ya şey deriz. E, ya tabii sen sevdiğinden öyle söylüyorsun. De, başka bir kişi ararız. Basitleştirmek değil derdim. Yani kendi içerisinde böyle bir tezat oluşturmuyordun inşallah ümidim. Anlatmak için biraz basite indirgedim. İşte Hz. Hatice Türk Kübra var Allah Resulüne zaten çok muhabbet ettiği için, aşk derecesinde efendim ona muhabbet ettiği için, sözlerinden belki eee gerektir tes teselliyi bulamaz. Bir başka kişinin de belki söylemesi icap eder diyerek Varaka bin Nefe'le gitti. Kimdir Varaka bin Nefe'? Varaka bin Nefe' oldukça yaşlanmış saf bir Hristiyandı. Evet. Yani tabii ben bu sözü Mustafa'ya yönelttim ve Mustafa cevap veriyor değil, sayın dinleyiciler. Yeni açanlar için söylüyoruz. Biz böyle söylüyoruz ve Mustafacığım da kitaptan okuyor. Eyvallah. Evet. Gözleri görmez olmuştu ama gönlü aydınlıktı. Tevrat'ı ve İncil'i okumuş, onlardan pek çok şey öğrenmişti. Hazreti Hatice vakit kaybetmeden Peygamber Efendimizle amcası oğluna gitti. Varaka önce Resul-i Ekrem Efendimiz'i dinledi. O başından geçenleri anlattıkça Varaka renkten renge giriyordu. Efendimiz sözlerine son verince Varaka haykırdı. Kuddüs, Kuddüs! Bu gördüğün melek, yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği ruhul kudüstür. Namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Bu ifadeler hem Allah Resulü'nü hem de Hazreti Hatice validemizi Biz bir şimdi... derece rahatlattı. Baraka bin Nefer Hazretleri gördüğü halde Allah Resulü'ne hasret. Bak Resulullah Efendimiz'e aleni davetinden evvel onu hasretini ifade ediyor. Ah ne olurdu? Yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım sana yardım edecek fütüvet sahibi senin o davanda sana hizmet edenlerden olsaydım ve Kalbin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Leyte demek, keşke demek, Arapça leyte keşke demek. Keşke demek veya leyte kelimesini kullanmak dinimizde caiz değildir. Bir şey vuku bulduysa çünkü muhakkak hayırlıdır. Keşke bir daha olması mümkün olmayan, çevrilmesi mümkün olmayan bir vukaatın ardından söylenir fakat eğer buna tam bir şekilde iznimiz olsaydı Varaka bin Nefer'in sözlerine biz de iştirak ederdik veya Varaka bin Nefer bizim hissiyatımıza tercümanlık etmiş. Diyoruz ki ah ne olurdu. Sen yeni dine çağırdığında biz de gençler olarak yanında saf tutanlardan olsaydık. Ve ne olurdu? Hanımcının çıkarttığı vakit biz ümmeti Muhammed'in olarak seninle hicret etsedik ya Resulallah diye biz de bu niyazlarımızı arz ediyoruz. Bu ifadeler hem Allah Resulünü hem de Hazreti Atici'yi bir derece rahatlattı. Ancak efendimizin bir sorusu vardı değil mi? Eyvallah. Amim niçin beni yurdumdan çıkaracak diyor. Bu söyle karşılık buyuruyor ki varaka Evet seni de buradan çıkartacaklar. Çünkü senin gibi vahya masar olmuş. Her peygamber muhakkak yurdundan hicrete zorlandı diyor. Muhakkak. Bir hicret var. Bir hicret var. Biz bu hicretin mahiyetini özelliğini, Varaka bin Nefer'in bu sözlerini başka bir zamanda başka bir e, efendim e, halle, konuyla inşallah açıklamaya gayret edelim. İnşallah. Fakat e, bu konuşmadan sonra Hazreti Hatice Validemiz ile beraber iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Varaka bin Nefer'in yanından ayrılıyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu hadiseden sonra bir müddet Vahyin kesilmesi, vahye ara verilmesi bir fetret demeyelim. Fetret çünkü belli bir düzende giden şeyin durması demektir. Ki öyle bir durmak iniş halinin bir eseridir. Yükselme yoktur ama bir iniş hali vardır. Devamı terakki eden peygamberin hayatı için buna fetret denmesi hoş bir şey değildir. Vahyin kesilmesi vardır. Vahyin bir müddet onu dinlendirmesi vardır. Ama bu ister bir toprağın nadasa bırakılması gibi düşünün, isterseniz bir oku daha ileriye atmak için iyice geriye çektiğinizi düşünün. Belki bunlara teşbih edersiniz. Fakat asla bir fetret, bir duraksama, devamlı terakki eden, normal insanda, normal müminde bile devamlı terakki varken Allah Resulü'nün hayatı için ve hayatındaki bir safa için duraksamaya maruz kaldı demek fevkalade kaba, gabi bir tabirdir. Bizler şu son dakikaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam ederek. As salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As salatu ve selamu aleyke ya Safiyyallah. As salatu ve selamu aleyke ya Şefiyallah. Es salatu ve selamu aleyke ya şifa Allah. Es salatu ve selamu aleyke ya emine vahiyillah. Es salatu ve selamu aleyke ya men zeyyenehullah. Es salatu ve selamu aleyke ya men şerrefehullah. Kerremehullah, Allah. Ve sallala eşrefi ve ezadi ve ekmeli. Cemii'l enbiya'i vel mürsedin. Ve ailehim velhamdülillahi rabbil alemin. Lütfen ve keremen ilahi rabbi, şu salatü selamları dergah mecdi mecd uduhiyetinde en güzel şekilde kabul edip ruhu Resulullah'ı bizlerden şu anda bizi dinleyenlerden Allah Resulü'nün hoşnut ve razı olacağı şekliyle haberdar eyle. Duaz dualarımızı, niyazlarımızı senin rızana uygun şekilde etmeyi ve kabul olunmasında nasibeyle. Allah ve Resul muhabbetinden bizi dur eyleme. Daima senin muhabbetinde sana yaklaşmayı, sana yakınlığı gözlemeyi ve Resulullah Efendimiz de ruhlarımızın aşinayı ruh kılınmasını nasip eyle. Dualarımızı da ağzı duaya layık kişilerin duasına ilhak ile müstecap ile Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbi İzzetâ ma yasifun ve selâmün alel murselîn velhamdülillâhi Rabbil alemin.